Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu Larif'in Eşrefoğlu Rumi Hasretleri Halvet Halvete girmenin de şartları vardır. Anlatayım, öğren bunları. Halvet aslına ve şartlarına uygun yapılmazsa faydası olmaz. Halvet yeri itikafta oturmak içindir. Halvet mekanı olarak kullanılan hücre, dar ve alçak tavanlı olmalıdır. İkinci bir kişinin sığamayacağı kadar dar, tavan yüksekliği, halvete girenin boyunu bir karış geçecek bir hücre. Halvete giren, burada namaz kılabilecek halde olmalıdır. Karanlık olup ışık görmemeli, içeri rüzgar almamalı ve dışarıya nefes verecek aralığı bulunmamalıdır. Kalbin dağılmaması adına, giriş kısmına bir perde asılmalı. Halvete girme vakti geldiğinde talip mürşidinden izin almalı. Mürşidinden izin almadan halvete oturan müridin şeytan tarafından yoldan çıkarılmasından korkulur. Talip izin aldıktan sonra abdest hatta mümkünse gusül abdesti almalı. Abdesten sonra hücrenin önünde iki rekat namaz kılınıp dua edilir. Talip, kendisinin ve bütün Müslümanların emniyeti için Hak Teâlâ'ya niyazda bulunmalı. Besmele çekerek içeri girip oturduktan sonra, Mü'minun Suresi 29. ayeti i Kerime'de geçen şu duayı okumalıdır. Ey Rabbim! Beni mübarek bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Bu duayı ettikten sonra, Talip kalkıp iki rekat namaz kılmalı, namazdan sonra Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ve bütün meşayihten yardım talep etmelidir. İçeri girmeden önce insanlardan helallik dilemeli, üzerinde kulak kıvarsa birini dövdüyse veya birinin hatrını yıkıp kalbini kırdıysa gidip helalleşmelidir. Sonra. Kendisi bir ölüymüş ve mezara giriyormuş gibi hücreye girmelidir. Çilehaneyi kabir, kendisini de ölü kabul etmelidir. İçeride dilini ve gönlünü susturmalı, diliyle hiçbir şey konuşmamalı ve gönlünden hiçbir şeyi geçirmemelidir. Dili susup da gönlü susmayan şeytanın maskarası olur. Gönlünü İki cihanın arzularından uzaklaştırıp La ilahe illallah zikriyle meşgul olmalı. Edep ve huzur içinde hareket etmeli, Halvette kendini yalnız hissetmemeli, Allah Celle Celaluhu'nun Onunla birlikte olduğunu düşünmelidir. Allah ondan razı olsun. Şeyh abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddüs'e sırrıhu şöyle der. Hak Teala Adından ayrı değildir. İsminin anıldığı her yerdedir. O kişiye, gözün akının, karasına yakınlığından daha yakındır. Hak Teâlâ ise, beni zikredenlerle beraberim buyurur. O halde talip, halvette Allah Celle Celalihuyla ile beraber olduğunu bilmeli, ayaklarını uzatıp yatarak, edepsizlik etmemelidir. Halvette oturup zikrullahla meşgul olurken, dilini ve gönlünü şeyhine dönük tutmalıdır. Gözlerini yumduğunda, basiret gözüyle şeyhin suretine bakmalı, şeyhin sureti hep hayalinde olmalıdır. Zira, talibin şeyhinin suretine yönelmesinde fayda çoktur. Bu faydalardan biri şudur. Feyz-i açık olan şeyhin gönlüne zahir olan neyse, sırlardan şeyhin gönlüne ne verilmişse, Bunların hepsi, talibin gönlüne de akıp sirayet eder. Müridin teveccühü şeyhin suretine ise, şeyhe gelen elbette müride de yansır. Bu kitabın müellifi şöyle der. Müritliğimde, gönlümü şeyhimin gönlüne çevirdiğimde, şeyhimin suretine yöneldiğimde, onun gönlüne gelen feyizler kalbime de gelirdi. Şeyhimin kalbine sirayet eden, Kalbimde de görünürdü. Bir aynanın karşısındaymışım gibi olurdu. Şeyhimde kendimi görürdüm. Halvette dikkat edilmesi gereken bir ususta şudur. Halvette başa gelen her şeyi, hal, varidat, keşif, nur, işaret, parıltı, tecelli veya nefsin sıfatlarından biri, her ne yaşanmışsa, Hiçbirini gizlemeden şeyhe söylemek gerekir. Ve bunlar şeyhden başkasına hiç söylenmemelidir. Halvette olanın dilinde La ilahe illallah Gönlünde iki cihanın arzularını terk Yöneldiği kişi de şeyhin cemali olmalıdır. Cuma veya bayram namazlarında Halvet'ten çıkılabilir. Ancak dışarıda çok kalınmamalıdır. Halvet zamanlarında cemaatle namaz kılındıktan hemen sonra hücreye geçilmeli. Dışarıda tesbih ve duayla oyalanmamalı. Ayrıca namaz için çıkıldığında başka şeyler görmemek için başa bir örtü geçirmeli. Dışarıda farz namazlarıyla birlikte sünnet namazları kılınabilir. Ama nafile namazlar kılınmaz. Eliyle tesbih çevirmemeli, Kur'an okumamalı, bunların manasını gönlüyle düşünmemelidir. Dilini la ilahe illallah'tan başka bir şey kıpırdatmamalı. Namazda dahi Kur'an okurken okuduğunun manasını gönlünden geçirmemeli. Sadece zikrullahla ve teveccühle ilgili olmalı. Zira zikrullahla meşgul olmak, nafile namazdan daha faydalıdır. Talip, ''La ilahe illallah'' kazmasına eline alıp, öyle kazmalı ki, gönlünde hikmet çeşmesi akabilsin, diline kadar varıp görünebilsin. Marifetullah denilen âb-ı hayat, beden karanlıklarında gizlidir. Bu cismani karanlıkla örtülüdür. Bu başka türlü açığa çıkmaz. Sadece La İlahe İllallah zikriyle açılır. Evet, devamlı zikirle beden denen karanlık kazılıp marifet hazinesini açmak gerekir. O halde talibe gereken farz ve sünnet damazları kılıp zikrullahla meşgul olmaktır. Allah demek ismi azam mıdır? Talibi neden hep bununla meşgul ederler? Evet, Öyledir. Allah isminden başka ismi azam da yoktur. Halvette abdestsiz ve teyemmümsüz oturmamak lazımdır. Halvette olan hiç uyumamalı, başını yere koymamalıdır. Otururken bir parça uyuyabilir. Fakat bu da teveccüh hüzre olmalıdır. Basiret gözü kesinlikle kapalı olmamalı. Basiret gözü hep açık ve teveccühte bulunmalıdır. Halvette kaç günde bir yemek yenir ve neler yenilmeli denilirse, bu halvete girenin mizacına ve huyuna göre değişir. Mürşid olan şeyhin, talibin mizacını ve huyunu bilmesi gerekir. Zira talibe, mizacına ve huyuna göre yemek gönderilir. Bu da terbiyenin bir parçasını oluşturur. Bu sebeple yukarıda, mürşide teslim olanın, her işinin kolay olacağını söyledik. Mürşitlerinin uzağında olan talipler, yukarıda anlatılanları yapmalı. Zikrullah'a ve halvete uygun günlerde halvete girmeli. Yemeğinde aşırıya gitmeyip dengeyi bulmalı ve hiçbir beklenti içine girmemeli. Şu da şöyle olsun dememelidir.